Radyo Agos Parilus, günaydın. Bugün 27 Nisan 2013, Radyo Agos'tan 24. kez. Merhaba, ben Robert Koptaş. Ben Karin Karakaşlı. Gene yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bizim için her şeyden önemlisi 24 Nisan haftasını. Geride bıraktık ama onun dışında da gündemde çok çarpıcı olaylar var. Bunları olabildiğince Agos'un penceresinden yansıtmaya çalışacağız bu programda da. Hem sohbet edeceğiz hem şarkılarımızı her zamanki gibi dinleyeceğiz. Programın 9.30'dan itibaren olan ikinci bloğunda da Süryani toplumunun bir temsilcisini Şabo Boyacı'yı e, konuk edeceğiz. Ve onunla Süryanilerin 1915'ini Seyfo yani Kılıç Yılını e, konuşacağız. Şimdi sanırım gündeme geçebiliriz. Ee, bizim gündem 24 Nisan olmakla birlikte e, Perşembe itibariyle e, Karayılın'ın e, açıklamaları ve e, efsanevi diyeceğim e, basın toplantısı e, Türkiye'nin gündemindeydi. E, Kandil Kandil olalı herhalde bu kadar kamuya ve Türkiye'ye mal olmamıştı. Benim için yani ben de herhalde istisna değilim e, pek çok kişi için aynı zamanda sırf e, Kandil'le ilgili haberler yaptıkları için E, ...yargılanmaları süren KCK e, tutuklularının e, bu eş zamanlılığı e, memleketimizin şizoid e, hali açısından e, ibretlik bir nottu. Bir onu düşmek isterim ama onun dışında tabii e, ilk kez bir tarih telaffuz edilmesi e, ve ortaya çıkan e, gelişme hızı, temposu içeriği de e, azımsanacak gibi değil. Evet senin dikkat çektiğin gibi KCK davası İstanbul'da dün görüldü Silivri'de orada iki tahliye oldu ama o davada tahliye edilmesi gereken daha çok insan var çeşitli illerde süren KCK tutuk davalarında tahliyeler olmaya başlamıştı ama İstanbul'da sadece iki tahliyenin olması şu aşamada en azından Tıpkı senin vurguladığın gibi durumun ironisine aslında traji komedisine dikkat çeken bir durum. Kandil'de basın açıklamaları yapıyor. Gazeteciler özgürce gidiyorlar. İzliham yaşanıyor. Evet sıraya <gülüyor> giriyorlar vesaire sorular <gülüyor> soruyorlar ama Kandil'e gittiği gerekçesiyle tutuklu olan gazeteciler ve başka buna benzer uygunsuz gerekçelerle hukuki adil olmayan gerekçelerle tutuklu olan çok insan var. Karayalı'nın açıklamalarından bugün biraz daha desteklendiğini görüyoruz gazetelerde. Ee, çeşitli röportajlar vermiş milliyete radikale ve radikalde ezgi başarana söylediklerinden benim sabah baktığımda dikkatimi çeken şey e, yanlış anlaşılmasın biz şartsız çekiliyoruz e, demiş olması e, yani 6 tane koşul E, zikredilmişti. O günkü e, basın toplantısında. Sonra gazetelerde de bu yer aldı. Bunları birer şart olarak öne sürmediklerini, zaten çekilmenin başladığını ama o koşulların sağlanmasının sürecin daha sağlıklı ilerlemesi anlama geleceğini söylüyor Karayılan. Bu da hani bu sürecin gerçekten Abdullah Öcalan'ın iradesiyle şu an artık örgütü de tamamen kapsadığını, oradan aldıklarını bir talimat olarak gördüklerini ve sürecin güçlü bir şekilde devam ettiğini e, gösteriyor. Aslında bugün yine sabah e, Okuduğum kadarıyla tarafın manşetine çektiği artık ikinci aşamayı konuşmamız lazım. Yani demokratikleşme aşamasını konuşmamız lazım boyutuna gelmiş bulunuyoruz sanırım. Ee, i̇nşallah da provokasyonsuz bir şekilde e, herhangi bir e, yol kazasına e, mahal vermeden e, çok zor elde edilmiş, çok e, kayıplar üzerinden elde edilmiş bu barış ihtimalinin üzerine hep beraber titreriz. Bir diğer gelişme yine biz gazeteyi çıkardıktan sonra ortaya Her çıkan. Her gibi bekliyorlar evet. ondan sonra olaylar geçiyorlar değil mi? Biz uyuyoruz Dünya bize gazeteyi karşı. bitiriyoruz. Ergenekon savcısı Akkaş'ın dink davasını baştan ele alması şekliyle gündeme düşen haberdi. Süre giden bir soruşturma olduğu hep aşikar ara arada bu haberler ...gündeme geliyor. Bu seferkinin... ...bir miktar farkı belki... ...daha fazla ayrıntı içermesi ve... E, ...çap olarak e, yine... E, ...üç... E... Temel da dahil olmak üzere e, yeniden 2007 e, yılına geri dönülecek şekilde soruşturmanın genişletileceği şeklindeki vurguydu. Evet, haber bu şekilde sunulunca tabii çarpıcı ve umut verici bir gelişme olarak görünüyor. Ama biraz daha arka planını e, bilenler şunu hatırlayacaklar, bu tür haberler sık sık çıkıyor. E, İstanbul'da açık olan bir soruşturma var. O soruşturmada çok fazla yol alınmadığını da aslında biliyoruz, tahmin ediyoruz. Bu soruşturma 2010'da açılmıştı ahim kararından sonra 14 Eylül 2010'da bu karar verilmişti yaklaşık 3 yıl oluyor ve o dosyada 28 tane kamu görevlisi hakkında soruşturma vardı. Bunları aslında başlangıçta Muammer Güler şu anki İçişleri Bakanı da dahildi ama sonra çıkarıldı o listeden. Ve savcı zaman zaman sanırım bu tip haberleri gazetecilere yaptırıyor. Yani bu soruşturmada yol alındığına dair kanaat oluşturmak, kamuoyunu bu yönde bilgilendirmek yönünde. Ama adım atıldığını pek görmedik şimdiye kadar. Bu biraz daha farklı bir haber diğerlerine göre senin dediğin gibi. Umarım ki gerçekten bu ifadeler alınıyordur ve alınan ifadeler de bir şeye yarıyordur. Yani gerçekten gerçeği çıkarmak için alınıyordur da göstermelik değildir. Ee, hani Bu dava süresince zaten hep sözlerle yetinmemek gerektiğini çok iyi öğrendik. Ee, eylemlerle, adımlarla yapılan şeylerle pratikte gördüğümüz zaman ancak adalete doğru bir arayışın gerçekten olduğuna inanacağız. Ee, ve hak ettiği ölçüde tüm failleri, devletin tüm kademelerindeki gerçek sorumluları ortaya çıkaracak bir genişlik. Bütün bu yeni soruşturmalar akabinde e, özlendiği gibi gecikmeli de olsa karşımıza çıkacak. En azından temennimiz bu. Şimdi gazetemizden e, manşetler ve özel sayı e, konumuz dışında bir habere gelecek olursak e, yine içeriden bir haber diyebileceğimiz arzu e, Geybulayeva'nın e, hazırladığı Aliyev İmparatorluğu'nun iç yüzü başlıklı bir haber analisti. E, En son Aliyevin ve ailesinin offshore hesaplarının ana akım medyaya da düşmesinden sonra bir miktar tüm ayrıntıları içeren ve Azerbaycan muhalefetinin hangi noktalarda nasıl kıstırıldığını da ele veren aslında bir o aile imparatorluğunun kurduğu düzen diyelim. Bu arada e, sanırım bizim haberde yok, e, bizim analizde yok ama benim e, bir enerji uzmanı arkadaşımızdan öğrendiğim kadarıyla... Enerji uzmanı arkadaşım var. Evet var. Havam batsın. <gülüyor> <gülüyor> Gazeteci tripleri yapıyorum. E, ama var, gerçekten var yani. <gülüyor> Çok yakın arkadaşımız. Peki. Aslında sen de tanıyorsun, söylerim sonra. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Kim olduğunu bilmiyorsun ama. <gülüyor> ben, bana öyle tanıtmamış kendin o zaman. E, o havalarda değil. <gülüyor> Aliyev'in BP ile British Petroleum'la sorunları varmış ve burada ciddi bir çıkar çatışması varmış. Offshore hesaplarının açığa çıkması sırasında Aliyev'in varlığının da ortaya çıkmasını arkadaşım buna bağlıyor. Yani burada bir İngiliz parmağı var diyor ve açıkçası bunu da Aliyev'in iktidarının sarsılması yönünde bir yabancı güç ve irade olduğu vurgusuyla tamamladı. O bana yaptığı açıklamada. Ee, Azerbaycan'daki o muhalif sürekli vurguladığımız hareketlenme, seçim öncesi, Ekim ayında seçim var ee, ve Aliyev'in sarsılmaz bir iktidarı var ama son aylarda sokak gösterileriyle Türkiye'ye bile yansıyan muhalif hareketin uzantılarıyla e, Azerbaycan'da bir şeyler oluyor duygusu uyanıyor. Bu işin biraz da böyle uluslararası petrol boyutu ve e, çıkar boyutu da var sanırım ve biz de Agos olarak takip etmeye devam edeceğiz. Umarız Aliyev'in ve bütün onun gibi E, otokrat liderlerin iktidarı sarsılır bölgede her nasıl olursa olsun Kafkaslardaki tüm muhalif hareketleri daha e, demokratik düzenlerin gelmesi e, ve tabi olası Türkiye'ye yansımaları açısından da yakından izlemeye devam ediyoruz e, bir tane de hani e, cemaat gazetesi olduğumuz belli olsun bağımından e, cemaat haberiyle devam edelim Ermeni toplumunun kendi içindeki şaka bir yana önemli e, konularından biri e, uzun süre e, Bir belirsizlikte kaldıktan sonra herhalde bir hale yola girdi. O da yönetmelikti. Vakıf seçimlerindeki yeni yönetmelik hazırlanış süreci anlaşıldığı üzere tamamlandı. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bu hafta itibariyle kesinleşmiş taslak metin bir Ermeni toplumunun ortak iradesi ve talebi olarak yollanacak. Evet. Bizim birkaç haftadır yapmaya çalıştığımız, takip etmeye çalıştığımız haberlerin de büyük ölçüde doğrulandığını görüyoruz. Yani Seçim yönetmeliği konusunda bir uzlaşma sağlanmıştı ama bu biraz zor sağlanan bir uzlaşma oldu. Patrikhanedeki bir takım vakıf çevreleriyle düşünce platformunun hazırladığı taslağı tek bir taslakta birleştirmek yönünde bir çaba olmuştu. Burada bazı pürüzler vardı ama ana hatlarıyla İstanbul'daki bütün Ermeni seçmenlerin diyelim, Ermeni toplumunun bütün vakıf seçimlerinde oy kullanacağı ama yönetimlerin bölgesel bazda, Yani Anadolu'da oturanlar, Asya tarafında oturanlar o bölgeden çoğunlukla olmak üzere ama diğer taraftan da azınlık üyeleri seçilebilecekler. Böyle bir uzlaşma sağlandı. Arada bazı nüanslar olsa da temelde hepimizin yani Ermeni toplumuna mensup olanların hepsinin vakıf yönetimlerinde iyi kötü söz sahibi olabileceği bugüne göre çok daha ileri bir ...yönetmelik taslağı önerisinin hazırlanacağını ve önümüzdeki hafta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ya da Genel Müdürlüğü'ne sunulacağını böylece duyurmuş olduk. Harut Şanlı'nın ağzından o da Gedikbaşa Kilisesi'nin yönetim kurulu başkanı. Geleceğe yönelik daha düzgün, adil, özgür, özellikle de toplu iradeyi ifade etmesi açısından bu tabi... Ee, seçim yönetmeliği e, ve taslak metin bizim için çok büyük önem taşıyor. E, bu sayımız e, bir hayli geçmiş ağırlıklı da oldu ama geçmişin içinden geleceği dair yine e, umut devşirme ağırlıklı bir sayı oldu. İnsan Hakları Derneği DURDE e, EGAM ile İnsan Hakları Savunucuları e, Zincirlikuyu Mezarlığındaydılar e, 24 Nisan e, sabahı. Ara Arafyan tarihçi Ara Sarafyan beraber. Ee, ve 1915'te kendi bölgesindeki e, Ermenilerin sürülmesine, yok edilmesine karşı çıkan Kütahya Mutasarrufı Faik e, Ali Ozansoy'un mezarını ziyaret ettiler. Biz de anlamı itibariyle Vagos'un ruhuna çok uyduğu için tüm 24 Nisan anma etkinlikleri içinde bu etkinliği de e, çok büyük bir e, saygıyla ve umutla karşıladık. E, dolayısıyla ilk şarkımız e, Kütahya Mutasarrufı Faik Ali Ozansoy'a atfen. Gelsin istiyoruz. Kütahyalı ünlü halk ozanı Hisarlı Ahmet'ten bir türkü dinleyeceğiz. 1908-1984 arasında yaşamış. Bugün TRT repertuarında yer alan Kütahya türkülerinin birçoğunun kaynağı da Hisarlı Ahmet'miş. Kendisinden ben kendimi gülün dibinde buldum. Dinliyoruz. <gülüyor> Devam ediyoruz Radyo Agos'ta. Bu hafta suç atlarını arıyor manşetiyle çıkardık Agos'u. Bizim için haftanın önemli olayı tabii ki 24 Nisan anmalarıydı. Gazeteyi bağladığımız gün olan çarşambaya denk geldi 24 Nisan ve gün içinde çalışıp o gün olan etkinlikleri anma programlarını takip edip sonra aşağı yukarı hep beraber Taksim'deki anmaya da katılıp ondan sonra gazeteye döndük ve çalışmaya devam ettik. Su çatlağını arıyor manşetini neden attığımızı açıklayan bölümü, yazımızı istersen sen bir oku. Yıllar önce yoğun linç kampanyalarıyla hedef haline getirilen Ermeni konferansında yaptığı tarihi konuşmada Hrant Dink, Fransa'dan kalkıp geldiği Sivas'ın köyünde hayatını kaybeden ve hemşerileri tarafından cenazesi kaldırılınca su çatlağını buldu denen yaşlı Ermeni kadının hikayesini paylaşmıştı. Yıllar sonra bir 24 Nisan günüyle Taksim meydanındaki anma töreni için İstanbul'a gelen diasporadan temsilciler o su çatlağını aramak yolunda ilk önemli adımı attı. Bu ülkenin vatandaşlarıyla buluşup atalarının acılarını birlikte anarken gelecek için de muhataplarını aradılar. Zincirlikuyu mezarlığında Kütahya Mutasarrufı Faik Ali Ozansoy'un mezarını ziyaret edenler, Tehcir kararını bölgede uygulatmayan bu Osmanlı valisini minnetlandı. andı. Tarihçi Arasarafyan ise Diyarbakır'da Dicili nehri üzerinde keleklere bindirilerek öldürülen 635 Ermeninin anısına Kürt halkı ile birlikte nehre çiçekler attı. Anmak yaşatmaktı. Su çatlağına doğru biraz daha yol aldı. Evet, e, diasporadan ilk kez temsilcilerin e, bu kadar yoğun en azından katılmış olmaları, kurumsal olarak temsil edilmiş olmaları. Mesela Agbu'dan yani Ermeni Genel Hayırseverler Birliği ki dünya çapında bir Ermeni örgütüdür. Boğuz Barpaşa tarafından kurulmuş bir hayır örgütü, kültür örgütü aynı zamanda. Onun temsilcilerinin burada olması, Ermenistan'dan televizyonların takip ediyor olması, habercilerin burada olmaları, e, Arsine Hancıyan'ın oyuncu Kanada'dan, E, burada olması e, yeniydi. Bu yıl 24 Nisan'ı bizler için en azından farklı kılan, onlar için iyice farklı kılan e, şeydi. Yani İstanbul'da e, aslında bu olayın başladığı yerde. E, çünkü e, 24 Nisan tam da İstanbul'daki aydınların tutuklanıp sürgüne gönderildiği, Çankırı ve Ay'şa gönderildiği günün yıldönümü. O gün o yüzden bir yaz günü olarak 1915 ve soykırım anılıyor. E, i̇şin başladığı noktaya Dünyanın dört bir tarafına dağılmış olan Ermenilerin geri dönmesi anlamına e, geliyordu ve bu anlamda çok simgesel, e, çok değerli, çok önemli e, göründü bize. Ve açıkçası hani bunu e, paylaşmakta bir sakınca yok. Biraz ruhen düşük olduğumuz bir haftaydı. Yani 24 Nisan'ı anmak, bunun genel olarak Türkiye medyasında görülmemesi, televizyonlarda tartışılmaması bu yıl diğer yıllardan biraz da farklı olarak bizim motivasyonumuzu düşüren bir e, faktör oldu. Ama diasporadan gelenlerle onların gözlerindeki ışığı görerek onların üzüntüsündeki bir anlamda motivasyonu da görerek gelecek umudunu görerek bize de bir şevk geldi ve biz de heyecanlandık onlarla beraber biz de ruh hali olarak biraz yükseldik. Diyasporadan gelenleri şu açıdan önemsiyoruz. Düşünün ki kendi ana babalarının memleketine 24 Nisan dışında yılın herhangi bir gününde gelmek konusunda bile bir hayli eşiklerden geçmeleri gereken acılı insanlardan bahsediyoruz. Onların bir 24 Nisan'ı İstanbul'da Türkiye toplumu ile beraber... ...anmak ve oradan şifalanmak... ...eşiğine gelmesi çok çok önemli. Dolayısıyla e, lobi lobi diye... ...bir kenara e, ötelenmekten... ...önce bu insan gerçeğinin... ...kanlı canlı bir şekilde... E, ...ortaya çıkmasını çok önemsedik. O nedenle de gönül arzu ederdi ki... ...tabii Türkiye kamuoyu özellikle... E, ...basını ve televizyon... ...programlarıyla e, bu... E, ...önemli noktayı görebilseydi. Mesela biraz önce... ...bahsettiğim Akbun'un yönetim kurulu... ...üyesi Nikola Tavityan... ...bizim mikrofonlarımıza şöyle konuşmuş... ...Türkiye'ye geldik ve birkaç gün içinde çok ilginç, ilgi çekici insanlarla karşılaştık. Bu ülkede Ermenilere karşı nasıl bir tavır olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bir yandan adalet arayan ve devletin Ermeni soykırımını tanımasını isteyenler varken... ...diğer yandan bu konuda milliyetçi duygulara sahip insanlar da var. Daha önce İstanbul'a gelmiştim ve her ne olursa olsun İstanbul'da Ermeni kültürünü açıkça görüyorum... 12 yıl önce geldiğimde temasa geçtiğim herkes polis tarafından sorgulanmıştı. Bugün çok farklı bir ortam var. Gelecekte belki iki, belki de 2 yıl sonra 2015'te Cumhurbaşkanı Başbakan'ın 24 Nisan anmalarına katılmasını çok isterim. Agbo olarak Türkiye'de çalışmalar yapma zamanımızın geldiğini görüyoruz. Bundan böyle ne bizlerin Türkiye'den ne de Türkiye'nin bizlerden korkmasının bir anlamı var. İşte bu karşılaşmalar bu ruh halini getiriyor yani. 2015'te belki Nikola Tavitya'nın dediği gibi Cumhurbaşkanı veya Başbakan 24 Nisan anmalarına katılmayacak keşke katılsalar ama sanırım oraya daha çok yol var ee, ama en azından Agbu'ya o kadar büyük bir örgüte e, Türkiye'de çalışmak Türkiye'deki insanlarla diyalog kurmak onlarla birlikte projeler geliştirmek ve Türk-Ermeni yakınlaşmasına katkıda bulunmak yönünde bir şevk veriyor burada olup bitenler ve onlar bunu, bunu yerinde tespit edebildiler gelerek buraya e, bunu çok kıymetli buluyoruz. Tüm bu süreci başlatan isimlerden biri olarak ben özellikle Gomidas Enstitüsü Direktörü Tarihçi Ara Sarafyan'ı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kendisi bu sene çok anlamlı bir diğer ayağındaydı anma etkinliklerinin. Zamanlamasıyla içeriğiyle tam yerine denk geldi diye düşünüyorum. Kürt halkıyla beraber Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde ölen öldürülen e, Ermenilerin e, anısına e, bir zamanlar kanlarla boyanmış o sulara e, güller attı e, ve aslında e, siyaseten hani günümüze dair e, tarihin tarihçileri bırakılmayıp e, Bugünden inşa edilen e, Güne dair e, çok önemli mesajlar verdi. E, Sözde bırakmadı. E, eylemiyle oradaydı. Keza aynı şekilde bahsettiğimiz Kütahya Mutasarrıfının e, mezarı başındaki anmadı da e, vardı e, ve varlığıyla e, çok şey kattı e, anmaların ruhuna. Ara Sarafyan'la ben geçen hafta sonu Batman'da karşılaştım. Ben bir panele davet edilmiştim. O da Diyarbakır öncesi bölgede bazı incelemelerde bulunmak ve araştırmalarıyla ilgili bazı şeyleri yerinde görmek için gelmişti. Ve bir Batman köyüne gitmiş. Onu anlattı çok kısa karşılaşmamızda. Köyün adını şu an hatırlamıyorum ama Diyarbakır'dan sürgün edilen Ermenilerin geçir, geçtiği ve katledildiği köy. 635 kişinin öldürüldüğü bir köy olarak biliniyor. Ara yani bunu kayıtlardan, anlatılardan, hatıratlardan biliyor. İsim isim biliniyor. Bunların Diyarbakırlı önde gelen Ermeniler olduğu biliniyor. Hangi çetenin onları saldırdığı, o çetenin başında kimler olduğu biliniyor. Ve köye gittiğinde, oradaki bir köylüyle konuştuğunda bütün bu bilgileri birebir doğrulayan hikayeyi dinlediğini, onların ağzından, onun ağzından dinlediğini. Hatta köylünün benim babamın de, babası, o katliyama katıldığı ve o Çetin içinde kendisi de vardı dediğini, bunu açık yürekle itiraf ettiğini ve bundan dolayı üzüntüsünü beyan ettiğini e, anlattı. E, benim de gözlemim, Arasarafe'nin de onayladığı gözlem, gerçekten sıkça da vurguladığımız gibi e, Kürt halk kitlesi içerisinde giderek daha fazla sayıda bu hikayeler geri dönüyor, hatırlanıyor ve insanlar bunu böyle bu kadar canlı tanıklıklarla, E, hatırlıyorlar. E, dolayısıyla oralarda çok daha fazla konuşma zemini var ve ara saraf da bu zeminin üzerinde çalışmalar yaparak Kürtlerle yan yana gelerek bunu düşmanlık üretmeden tam tersi barışçı bir gelecek kurmak için e, yaparak da gerçekten önemli bir çalışma yapıyor ve Diyaspora içinde de e, örnek bir tavır teşkil ediyor bence. E, bu yakalanan e, ruh halinin de e, tıpkı barış ihtimali gibi üzerine titrenerek e, gereken e, ...önemde e, görünebilmesini diliyoruz... ...çünkü çok çok kıymetli bir küçük ve büyük adım. Evet, e, 1915'te değil ama 1909'la ilgili bir e, şarkıyla devam edelim. 1909'da Adana'da biliyorsunuz büyük çaplı bir katliam e, yaşandı... ...bazı çalışmalar, bazı akademisyenler e, Adana'yı 1915'in provası olarak değerlendiriyor. E, şarkının adı Kasap Nisak... Aslında misak olması gerekiyor çünkü bir kasap misakla ilgili bir şarkı. Stereo kazancı dilsin seslendirdiği bir şarkı. 1931'de Atina'da. Anadolu göçmeni bir ailenin ilk çocuğu olarak doğmuş Stelio Kazancı'deyiz. Baba tarafı Ordulu'ymuş. 2011'de ölmüş. Yunanistan'da popüler müziğin en önemli, en çok sevilen seslerinden biriydi. Türkçe şarkılar da söyledi. Dinleyeceğimiz kayıt 1960 yılına ait. Türkiye'de de 2008'de Anadolu şarkıları adıyla çıkan bir albümde yer alıyor. Şarkı Misak Serkisoğlu adlı bir Ermeni kasabın... ...1909 Adana olayları sonrasında idam edilişini anlatıyor... Karamanlıca lehçesinin özelliklerini taşıyor. Necellim bu, acaba halim kınanır mı? Kaderim böyle yazıldı, kara baktım anam, o yanır mı? Meftümüme sebep ulanım, kendiler yanam, yananır mı? Başım açık, yalın ayak Benim iki bir anem sallanır mı? Bu ne haldır, kasat mıysak Bu mı? Koyun gibi Asıldın sen, seni gören İnanın Ey tendim peyaz-ı gece vaktı rüya gibi Elladım hasretimden çeşmi makar Seyhan gibi Karagacım hazır oldu, beni bekler anam mehman gibi balı durdurdular, aman Allah kurban gibi Bu ne haltır kasatmışsak, bu haline can dayanır mı? Koyun gibi asıldın sen, seni gören dayanır Radyo Agos. Radyo Agos'la devam ediyoruz. E, stüdyomuzda Şabo Boyacı var. Şabo Boyacı, e, Süryaniler.com sitesinin editörü e, ve Türkiye'de İstanbul'da Süryani toplumun içinde e, haberler yapan e, aktif e, bir üyesi, benim de eski arkadaşım. Hoş geldin Şabo. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz kırmadığın için. Ee, Şabo istiyoruz ki 1915'i konuşalım ama 1915'i biraz Süryaniler açısından konuşalım. Çünkü bu yönüyle çok fazla bilinmiyor Türkiye'de. Ee, Süryani tarihinin, Süryani belliğinin en önemli kırılma noktalarından biri e, muhtemelen. E, tıpkı Ermeniler'de olduğu gibi e, ama Ermeniler de dahil olmak üzere Türkiye halkı e, genel olarak 1915'in Süryaniler için ne ifade ettiğini bilmiyor. E, i̇sminden başlayalım istersen. E, Seyfo, ben gerçi programın başında söyledim ama ne anlama geliyor? Neden bu isimle anıyor Süreyenler 1915'i? E, şimdi 1915 yılında Süreyenler yaşadıkları e, bu katliamlara kendi ana dillerinde kılıç anlamına gelen Seyfo tanımlamasını kullan, kullanmışlardır. Seyfo e, onların toplumsal belleklerinde yer etmiş bir kelime olarak bugüne kadar gelmiştir. Seyfo. 1915'te pek bilinmeyen bir yönü Süryanilerin e, Seyfo olayı. Çünkü e, Süryaniler genel olarak Ermeniler gibi büyük şehirlerde yerleşik bir halk değildi. Daha çok böyle kırsal kesimlerde Güneydoğu Anadolu'da Turabdin bölgesi bölgede yaşayan bir halktı. E, orada e, binlerce yıldır orada yaşayan bir topluluktu kendine özellikle. Has dili olan, kendine özgü kültürleri olan bir halktı. Medeniyete çok büyük katkılar olan bir halktı. Seyfo dışında başka tabirlerle anılıyor mu 1915 Süryanlar arasında? Ee, mesela kafle e, diye kullanılan kelime de var. Yani Mes kafile. Kafile evet. Hı hı. Mesela onları tanımlayan fotoğraflar var. Ahır kaf kafle diye mesela son kafle. Onların yürüyüşlerini gösteren resimler. Çekilmiştir mesela Suriyeliler tarafından arşivlerde mevcuttur Suriyelilerin yaşadıkları bu katliamı gösteren acı günleri gösteren ee, daha değişik yörelerde de mesela daha değişik kelimeler var Adıyaman bölgesinde yaşadıkları kırımı anlatan daha değişik e, tanımlamalar var. Hı hı. Çünkü Ermenilerde de e, öyledir. Yani biraz bölgesi olarak değişir. Bazen Türkçe isimlerde kullanılır. Kafle Ermenilerde de var. Mesela evet. Diyarbakır Ermenilerinin kullandığı isim. E, çart kesim demek. Evet. Çart çok e, kullanılan. Aksor sürgün demek. E, bunlar da kullanılıyor. Ve bölgeden bölgeye değişiklik e, arz edebiliyor. E, peki aşağı yukarı Erbin nüfusunun e, demografik yapısını vesaire biliyoruz. 1915'ten önce Süryanilerin... Dağılımı nasıldı? Ne kadar nüfus vardı? Hangi bölgelerde yoğunluklu olarak yaşıyorlardı? Suriyeler 1915 öncesi daha daha önce de belirttiğim gibi genel olarak e, Trablus'un dediğimiz Güneydoğu Anadolu'da e, Diyarbakır, Mardin, Midyat, e, yukarı yukarı doğru Elazığ, Malatya, Adıyaman, e, işte daha e, işte Hakkari bölgesinde çok e, yoğun sayıda bir süreyen nüfusu vardı. Yani yaklaşık olarak bir e, milyona yakın bir süreyen nüfusundan bahsedebiliriz o dönemler için. E, tabii ki şimdiki günümüze baktığımız zaman bu sayı on bin olarak zikrediliyor. E, bu kadar Türkiye'de insan, yani 15000 beş bin yaşıyor. Evet. Buhar olup uçmadığına göre e, başlarına gelen bir felaket olmuştur. Bizim işte en büyük e, sıkıntımız e, bu olayların eee Süreyenlerin başına geldikten sonra birçok e, aydın ve iyi yetişmiş kesimin e, yok edilmesinden sonra uzun süre bu sıkıntıları dile getirecek bir aydın sınıfının yetişmemesi oldu. E, mesela örnek anlatayım Elazığ'da e, 1900'lü yıllarda e, Aşur Yusuf isimde bir Süreyen aydını vardı. Bu e, o, o, o dönemlerde orada bir dergi ve gazete çıkartıyordu. Kendisi... Profesör Tilti'ne layık bir insandı. Profesör Tilti vardı yani iyi yetişmiş bir insandı. Ve 1915 olayları da 15 Nisan'da ilk tutuklananlardan biri oydu. Daha sonra iki ay sonra Diyarbakır'da katledi, katledildi, asıldı. Mesela e, yine Süreyen Toplum'un önemli kurumlarında olan kilise, din adamları bu dönemde tutuklanıp e, katledildiler, yok edildiler. Ee, bu şekilde birçok e, acı hatıra var Süleyenler arasında. Mesela... Aslında bu dediğim biraz Ermenilere uygulanan prototipin de biraz değil tamamen benzeri. Yani aydınların, din adamlarının yani toplumun önde görenlerin ilk hedefi olduğu ve ilk yok edildiğini e, biliyoruz Ermenilerin başına gelene de. Zaten yani ben en azından yaklaşım olarak e, 1915'te Süleyenlerle Ermenilerin başına gelen şeyi birbirinden ayırmanın çok doğru olmadığını e, düşünüyorum. Yani genel olarak bir Anadolu'yu Hristiyanlardan arındırma e, politikası olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. İttihatçıların uyguladığını. Hatta Karadeniz Rumlarına da 1916'da uygulanan büyük ve e, çok ölüme sebep olan bir tehcir e, kararı var. E, sanırım Süryanilerle Ermeniler pek ayırt edilmemiş e, zaten sürgün edilirken, katledilirken. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? E, tabii ki şimdi e, o dönemin... E... Belgelerine baktığımız zaman e, mesela Diyarbakır valisinin e, Mardin'de yaşayan Suriyelilerin e, katledilmesine yönelik telgraflarını okuyoruz. Mesela o dönem e, Vehbi adında bir telgraf memuru bu e, telgraf okuduğu zaman ilk o ona geliyor zaten e, katliamdan e, çocukları kurtarmak için mesela. Haber veriyor o, e, Mardin'de yaşayan Süryanileri ve mesela bir kısım çocuk öyle kurtarılıyor katliamdan. E, dediğim gibi genel olarak o dönemin otantik halklarını ortadan kaldırmak için uygulanan bir karar bu. E, acı bir karar ve Süryaniler de bu karardan çok etkilenmiştir. Mesela 1915'te Siirt'te bir Süryani savunması oluyor. Mesela Osmanlı ordusu ve Alman ordusu şehre girmek istiyorlar. İki ay boyunca e, direniyor edildeki süreyenler. Sırf e, hayatlarını kurtarabilmek ve hayatta kalabilmek için iki ay boyunca başarılı bir mücadele veriyorlar ki e, katliama Seyfo'ya uğramamak için. Mesela Enverdo'da yine e, böyle bir soğuma örneğini görüyoruz. Bunlar hangi tarihlerde oluyor? Bunlar 1915'te. Hangi aylarda? Hangi aylarda? 1915'in işte Nisan'da e, bu ilk... E, e, Kararlandıktan sonra e, yaz aylarının başında bunlar. Yani daha önceki uygulamaları bildikleri duydukları için hani o sürgün kararının bir anlamda kendileri için ölüm anlamına geldiği için insanlar savunmaya evet. e, geçiyorlar. Kendi e, yaşadıkları yere bu karar tebliğ edildiğinde e, o sonu görüyorlar ve son çağrı olarak da savunmaya geçiyorlar diyebiliriz evet. sanırım. İdil'de mesela e, tebliğ ediliyor bu, bu karar. E, süreyenlere süreyenler... E, kabul etmiyorlar e, ölüme gitmeyi ve kendilerini birisi olarak savunma pozisyonuna geçiyorlar ve iki ay yaklaşık bu e, çatışmalar devam ediyor. Yani sokmuyorlar kente e, Osmanlı ve Alman güçlerini. Bu mesela e, Süryanilerin belleklerinde çok önemli bir yer tutar bu savunma mesela. Bugün hiçbir e, kitapta veya belgede bunu göremiyoruz, okuyamıyoruz. Çünkü bunlar... E, Resmi tarih tefek anlatılmaz, bilinmez. Sadece resmi tarih bize öğretmek istediğini öğretir. Bu gibi belgeleri biz e, kendi toplumumuzun kaynaklarında e, gördük, okuduk. E, bugüne kadar getirildi o belgeler e, ve hala da e, yaygın bir şekilde insanlar bu e, bilgileri biliyorlar bizim toplumumuzda. Peki Süryanilerde de bu e, e, seifo ya da işte sürgün uygulaması, kafle uygulaması onları zor bölgesini Suriye içlerini sürmek üzere mi uygulanmış yoksa bir sürgünden ziyade doğrudan yerinde katliamlar şeklinde mi? Yerinde katliamlar şeklinde gerçekleştirilmiş yani yürütülme olmamış pek fazla. Yürütülenler kendi arzulara kaçmaya çalışan Suriye'ye daha güvenli bu sınırın altı denilen bölgeye kaçmak için büyük kitleler şeklinde yürümüşler. İşte Süryani arşivlerinde bunlara ait e, fotoğraflar e, bolca mevcut. E, mesela Mardin ilçesinde, e, Mardin ilinde e, 1915'te tutuklanan Süryani aydınları ve bireyleri e, o zaman e, şehrin içinden geçirilerek e, ölüme götürülüyor. Şehir dışında öldürülüyorlar. E, bunları Ve Biliyoruz. galiba geçen yıl e, Kasım ayında Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği Mardin'deki sempozyumda David Gaunt'un araştırmacı e, tebliğinde dinlemiştim ben de. Mardin'in içinden o Süryani kafilesi geçirilir, geçirilirken şehrin içinde şehrin Müslüman ahalisi de da, evlerin damlarında e, bu geçişi, bu kafilenin e, sürgüne ve aslında ölüme gönderilişini e, damlardan izlemişler. Evet, evet böyle bir e, belleğimiz var toplumsal belleğimiz acı bir bellek olarak bizim Süryanilerin hafızasına yer etmiş bir hatıralarımız var. Mesela baktığımız zaman bu olaylardan sonra Mardin'de bir sürü Süryani gayrimenkulü, mülkü bir şekilde metrüke hale geliyor. Yani boşalıyor. Bunlarla ilgili mesela arşivlerde Çalışmalar yapan araştırmacılar var. Mesela eski kaynaklı gazetelere baktığımız zaman bir sürü süryani gayrimenkulü, malı mülkü çok ucuz bir şekilde el değiştirmiş. Örneğin 1935'lerde, 30'larda o zaman bir litre, ay, bir litre zeytinyağının kilosu 7 lirayken süryani evleri boşaltılmış metrukü evler. Bir liraya, 30 kuruşa, 50 kuruşa gibi komik rakamlarla el değiştirmiş. Ee, bir de bu tarafından e, sürdüğümüz zaman e, bazı gerçeklere ulaşıyoruz. E, böyle de bir acı bir tarafı var bu olayların. E, bugün e, benim bir sürü akraban var. Mesela Suriye'de, Lübnan'da yaşayan onlara ait bir sürü ellerinde o döneme ait tapular var. Fakat tabii ki e, bugün üzerinden zaman geçmiş ve bir sürü el değiştirmeler olmuş. Ee, bazıları gelip hukuk mücadelesi vermeye çalışıyorlar ülkeden ama tabii ki kolay değil bazı şeyleri geri almak. Bir korku da var mutlaka. Muhakkak devam bir de. korku da var çünkü e, şimdiki mal sahipleri de ellerinde olan malı geri vermemek için hukuk dışı yollara başvurup mesela tehdit edebiliyorlar. Bunların bu bir korku yaratıyor bizim Süreyani bireylerinde. Karışık, gerçekten çok karmaşık bir şey, karmaşık duygular yaşıyor Süreyen toplumu. Ama nereye gidersek, nereye, hangi Süreyen'i biriyle konuşursak bu acı olaylar onların belleklerinde çok ağır bir travma bıraktığı kesin. Konuğumuz Şaba Boyacı ile birlikte Seyfo'yu travmaları ve Türkiye kamuoyunda onların paylaşılarak anılmasını konuşmaya devam edeceğiz. Bir duayla ara verelim. Ee, Suriye'de yoğun bir Hristiyan nüfusun yaşadığı küçük bir şehir olan Zaydal'daki Süryani Kilisesi'nde ayinleri yöneten din görevlisi Tonika Sih'ten gelecek. Ee, Abun e, da başma yok. Göklerdeki evet, babamız. E, Göklerde olan babamız. Nefqadashimuh. Ti Themelkuthu. Nehézbejönök, aiké nőd be بُخَلًا الحَوبَين وَحَطَين kusu ve hayalet şebhutu ulum ulumin devam ediyoruz bu programda biliyorsunuz 24 nisan farklı ayaklarını bir miktar izleyicilerle, dinleyicilerle paylaşmak istedik. Onların içinde İHA Sultan Sultanahmet'teki Türk İslam Eserleri Müzesi'nin önünde yaptığı bir etkinlik de vardı. Bugün Türk İslam Eserleri Müzesi olarak bilinen yer, aydınların biraz önce bahsettiğimiz toplumların sesi olan aydınların tutuklandığı. Dolayısıyla sesin ilk önce kısıldığı ilk mekanlardan biri. Pek çok şey gibi tabii Türkiye kamuoyu onu da bilmiyor. Dolayısıyla belli mekanlarda yapılan anmaların tabii hatırlatma, o yere e, eski anlamını yeniden getirme gibi bir işlevi de var. Ve siz de oradaydınız. E, i̇lk kez aslında 21-24 e, Nisan'da kamuoyu önünde e, bir e, süreyani temsiliyle e, bu anmaların dolayısıyla aslında tabii e, kıyımın e, Seyfo'nun da e, sesi dile geldi e, bunca zaman sonra. Siz neler hissettiniz? Biraz sizin izlenimlerinizle. Devam etmek isteriz. Daha önceden söylediğim gibi Süreyenler e, uzun dönem e, Seyfo konusundaki e, çığlıklarını duyuramadılar. E, bilinmedi bu e, bu ülkenin kamuoyu tarafından. E, bir tek kamuoyu Ermenilerin yaşadığı felaketleri, acıları e, biliyordu. E, biz işte uzun süre sonra e, Süreyenler olarak e, bu anma günde Ermenilerle birlikte, diğer halklarla birlikte, otantik halklarla birlikte o felakete uğramış, maruz kalmış halklarla birlikte e, o acıyı birlikte paylaşabilmek için alanlardaydık. E, İhadenin bize teklif ettiği e, bu fikri kabul ettik e, ve biraz korkuyorduk ama e, o korkumuzu yendik. Yakın çevrenizden de misal başlamak isterim. Öyle şeyleri insan çok kişisel yaşar çünkü. Aileniz, eşiniz, dostunuz neler hissetti? Ya, e, tabii ki tedirginlik yaşadılar. Gitme işte e, başına bir şey gelir. E, sana mı kaldı? işte? Biz süreyenler e, başımızda kötü olaylar gelecek. Eğer oraya gidersen e, çok sıkıntılar yaşayacağız. Görmüyor musun Ermenilerin başına gelenleri gibisinden birçok e, Eleştiri ve uyarı geldi toplumdan fakat e, biraz da cesaretli olmak lazım yani o kadar senedir sustuk hiçbir e, dile getirmedik bu olayları biraz cesaretli olmak lazım diye düşündük ve e, sonuna kadar e, kararımı değiştirmedik değiştirmedim yani bu. Ben size bunu özellikle sordum çünkü bu çok paylaşılan e, gayrimüslim azınlıkların ortak aleti ruhiyesi ve ses vermeye e, ihtiyacı hasıl olduğunda e, içinden geçmek durumunda kaldığı korku ve endişelerdir. Onun paylaşılmasını ne badireyle hani o sesin tekrar ifade edildiğini de paylaşılmasını çok kıymetli buluyorum yani çok çok kolay olmuyor. Çok doğal olmuyor çünkü evet. o sesin ifadesi. Ee, orada siz aynı zamanda e, Cumhuriyet döneminde de devam etmekte olan ve halen Mor Gabriel Manastır üzerinden de sürmekte olan sıkıntıları da zikretmişsiniz. Dolayısıyla sadece geçmişe değil bugüne dair de Süreyen toplumunun dile getireceği bir hayli e, derdi olsa gerek. Tabii ki. Süreyenlerin şimdi orada da belirttiğim gibi e, o bitmedi yani e, devam ediyor. E, kültürel bir e, asimilasyon, zorlama, yok etme süreci hala devam ediyor. Süleyenler bu yok, süreci en ağır yaşayan halklardan biri. Ee, en ağır yaşayan halklardan biri değil, bence en ağır yaşayan şey, halk. Onu, onu söylemek lazım. Çünkü biz Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler, Türkiye'nin üç e, kabul edilen gayrimüslim topluluğu, en azından Loza'nın tanıdığı haklarla okul açma, E, hakkına sahibiz ve okullarımız var. Bu çok önemli. Kültürü devam ettirmek, dili devam ettirmek, diğer nesilleri aktarabilmek için. Süryanliler Cumhuriyet'in bu anlamda bence en mağdur e, kesimi. En azından gayrimüslim topluluklar içinde en mağduru. E, çünkü sizlere okul açma izni verilmiyor hiçbir şekilde. Bu hakkınız tanınmıyor. Lozan'daki, aksi yöndeki e, Türkiye'nin imza attığı şartlara rağmen. Evet. E, maalesef işte de, sizin de belirttiğiniz gibi Süryanliler bu süreci En mağduru olan halk ee, hiçbir zaman bir okul kuramadık, ee, ana dilimizi çocuklara öğretemedik. İşte ancak böyle parietif çözümlerle kiliseyle de medreselerde çocuklara e, yarım yamalak e, ana dil dersleri verdik, Suriyace dersleri Do verdik. Dolayısıyla herhalde yazılı kültürün aktarımı çok zorlaştı. Bu Tabii onların. ki çok zorlaştı. Ee, zaten e, sadece bu e, öğretimle kalmıyor. Mesela onun da. ...sürecinde sıkıntılar var. 1980'lerde, 90'larda... E, sadece basında... ...işte bu kurslarla ilgili... ...manastırlarda terörist yetiştiriliyor... ...haberleri çıktı. O, o yönden de bir sıkıntı yaşadık. Mesela yani basit bir... ...talebimiz bile yani... ...bir isteğimiz kendi bulduğumuz çözümlerle... E, ...hayata geçirmeye çalıştığımız bir... ...süreç bile baltalandı. O, o, o bile bize... ...sürüyenlere çok görüldü. O hak bile çocuklarımıza ana dil öğrenme hakkı son zamanlarda mesele bir açılım yapıldı. İstanbul'daki Süryani Vakfı e, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurmuştu geçtiğimiz Haziran ayında e, bir ana dil e, ana okulu kurma e, projesi hazırlamışlardı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir cevap geldi Süryani Vakfı'na. İşte Lozan kapsamında azınlık kap, e, olmadığınız için bu talebinizin reddedilmesine şeklinde e, öyle de bir red cevabı geldi. Yani, yani Bu da yani açıklayalım bilmeyenlere. Lozan'da e, gayrimüslimlerle ilgili düzenlemeler, yani Türkiye'nin altına imza attığı, kabul ettiği, verdiği haklar, vermeyi taahhüt ettiği haklar gayrimüslim tabiriyle ifade ediliyor. Yani Müslüman olmayan bütün toplulukları ifade ediyor. Ama Türkiye uygulamada bunu sadece Ermenileri, Rumlara ve Yahudilere uyguluyor. Süryaniler ve Keldaniler gibi grupları dışarıda bırakıyor. Ee, ve burada Lozan'la ilgili bir durum yok. Bu Türkiye'nin ile ilgili e, bir durum. Bu durumda bakanlık Cumhuriyet tarihi boyunca yaptığı haksız uygulamayı devam ettirmiş e, oluyor. Şimdi sırf bakanlık düzeninde değil mesela Cumhurbaşkanlığı düzeninde de geçen gün böyle bir vahim hata yapıldı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İsveç'i ziyaret ettiği zaman e, İsveç parlamentosunda ...konuşmalar yaptı. İşte oradaki milletvekilleri e, Sayın Cumhurbaşkanı'na sorular yönelttiler. İşte o soru yöneltenlerden biri de hataları Türkiye'de yaşayan e, Yılmaz Kerim e, oydu. O da orada milletvekili olmuştu. E, Yılmaz Kerim onun sorduğu soruları cevap verirken Cumhurbaşkanı da aynı hataya düştü. Ve dedi ki e, işte zaten e, Süreyenler kendileri azınlık olmayı istemedikleri için böyle bir durum oluştu. Ee, yani Cumhurbaşkanı'na yakışmayacak bir da orada e, verilen e, cevap. E, çünkü hiçbir zaman dediğiniz gibi Lozan e, azınlık gruplarına e, gönderme yapmıyor. Bütün hepsini kapsayan bir maddeler grubu, oradaki zikredilen maddeler. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir hataya düşmesi böyle yorumlaması Süleyenlerin ileride de aynı sıkıntıları yaşayacağının işaretiydi bence. Evet. Kaldı ki azınlık olsun olmasın eğer bir topluluk varsa ve o kendi ana dilinde eğitim yapmak istiyorsa e, aslında Kürtlere de olduğu gibi o hakkın tanınacağı bir zamana doğru da gidiyoruz. Elinde sonunda o da gerçekleşecek ve e, Süryaniler de mahrum bırakıldıkları bu halk, halktan e, yararlanacaklardır diye umuyorum. İsveç dedim biraz Süryani diasporasından da bahsedebilir miyiz? Çünkü İsveç'te sanırım güçlü bir e, Süryani cemaati var. Nasıl oluşmuş bir cemaat oluşmuştu? E, Oradaki veya başka nerelerde var? İsveç'te yaklaşık 200 bin kişilik bir Süryani toplumu var. Bunların birçoğu işte Türkiye'de Turabdin'den, Turabdin'de yaşayan Süryanilerden, köylerden giden insanlar 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda parça parça oraya gidip oraya yerleşen Süryani bireyleri görüyorlar. Yaklaşık 200 bin kişilik bir toplumdan bahsediyoruz ve orada 7 tane milletvekilleri var e, Süreyenlerin. Parlamentoda temsil ediyorlar. En sağ kesimden en sol kesime kadar e, bütün yelpazelerde milletvekilleri var. E, kendi ana dillerinde eğitim görebiliyorlar mesela. Bir Süreyen çocuğu benim ana dilim Süreyenci dediği zaman e, bir kişi bile olsa orada o okulda... o eğitimi alıyor yani kesinlikle böyle bir hakları yani var İsveç suriyelileri azınlık olmayı istemişler demek ki öyle mi? Bu durumda cumhurbaşkanına göre yani o oradaki insanlara gösterilen saygının bir göstergesi bence yani azınlıktan ziyade aziyada e, insan olarak orada değeriniz var İsveç'te olsun başka ülkelerde olsun işte burada bu ülkede görmeyi arzuladığımız nokta da bu olmalı mesela insani noktadan her insanın bir değeri olması lazım. Ee, umarım biraz sıkıntılı bir süreç olacak ama e, Belki ülkemiz de bu noktaya gelebilir Fakat dediğim gibi İsveç'te Bu türlü haklar çok yaygın ve geniş ee, Orada bir sürü Süryani örgütlenmesi var Tok, Sivil toplum örgütleri var ee, Her türlü e, Gösteriyi her türlü Talebi dile getirebiliyorlar ve bu talepleri Devlet tarafından karşılanıyor Futbol takımları var Futbol hatta. takımları var iki tane futbol takımları var Bir tanesi bugün bizim e, Türkiye'deki birincilike benzer ligde oynuyor. Ee, diğeri de ikinci ligde oynuyor. Ee, herhangi bir zorluklarla karşılaşmıyorlar. yani Birçok haklara sahipler İsveç'te. Ee, mesela Cumhurbaşkanı oraya gittiği zaman Süriyani sivil toplum örgütleri onları demokratik bir şekilde e, protesto etti. Herhangi bir şiddete de uğramadılar. Mesela hem de Cumhurbaşkanı konuşma yapacağı parlamentonun önünde protesto edildi. Cumhurbaşkanı herhangi bir şiddet yaşamadı Mesela Süleyenler Emelerle birlikte bu protestoyu yaptılar Parlamento önünde Genel bir yani Seyfo'nun tanınması Ve bazı hakların verilmesi Protestosu olarak değerlendirebilir miyiz Yani beklenti bu yönde mi Zaten İsveç'te Sefo Resmi olarak tanınmış parlamento tarafından Türkiye'nin Sıkıntısı da bu zaten Yapılan gezinin Bir parça anlamı buydu Ve bu sefonun kabul edilme yıldönümüne geldi bu gezide. Süreyenler de, oradaki süreyenler Türkiye'nin bu tarihi gerçeklerle yüzleşmesini ve kabul etmesini istiyor. Talepleri var mesela diğer mağdur halklar gibi. Bu taleplerin yerine getirilmesini istiyorlar. Bu yönde mücadele ediyorlar şimdiye kadar. Dediğim gibi İsveç çok gayet modern... Böyle insan hak ve hukuku açısından örnek gösterilebilecek bir yer ve Süriyenler bu yüzden Türkiye'den giden Süriyenler olsun, Suriye'den giden Süriyenler olsun, Lübnan'dan giden Süriyenler olsun özellikle e, bu ülkeyi tercih ediyorlar. E, bu ülkenin Süriyenler için böyle bir avantajı ve güzelliği var. E, bu e, sohbetimizi sonlandırıyoruz ama e, sana son bir söz hakkı daha vereceğim. Sorum da şu olacak. Türkiye'de bir Süryani olarak, İstanbul'da yaşayan bir Süryani olarak tek cümleyle ifade etmek ister, istese, edebilseydin, etseydin ne istersin, ne olmasını istersin Türkiye'de? Türkiye'de e, bir Süryani olarak e, bütün insanların e, bütün haklardan eşit biçimde faydalanmasını isterdim. E, ayrımcılık olmamasını isterdim e, bir Kürt köt olarak yaşayabilsin bir Ermeni bir Ermeni olarak yaşayabilsin bir Süryani bir Süryani olarak yaşayabilsin bir Yezidi Yezidi olarak yaşayabilsin ve ezilmesin e, ayrımcılığa uğramasın e, bunu isterdim öncelikle isteyeceğim tek şey bu olurdu sonra diğer taleplere dillendirmeye gelirdik çok teşekkürler Şabu teşekkürle biz de diyorum. senin dileklerine sonsuza kadar sonuna kadar katılıyoruz e, geldiğin bizi kırmadığın için çok sağ ol Teşekkür ediyorum size de. Ee, yine bir Süryani müzisyenle e, yani Süryani e, müziği ve kültürü ile devam edelim. Süryani müzisyen Violet Sargizi'den Seyfo kurbanlarının anısına yazdığı ve seslendirdiği e, bir şarkı gelecek. E, bir daha bu tip acıların yaşanmaması diliyle Avahatan Gabari. زم یا بود یابار چ خ ن ویلقطتم جلاد بلا شأو Radyo Agos. Radyo Agos'ta yayınımız devam ediyor. Ee, tam da diasporanın 24 Nisan anmalarına e, geldiği e, bir dönemde. Kültür ve Turizm Bakanı e, Ömer Çelik'ten de diaspora ile daha çok konuşmalıyız e, mesajının özellikle e, iyice e, açığa çıktı. E, bir röportaj geldi. E, röportajı sen yaptın. Dolayısıyla her şeyi birinci yerden yaşayansın e, 2015'e doğru giderken besbelli e, hükümetin Ermeni meselesiyle ilgili e, politikasının ana hatlarının ortaya çıkmasını e, Agos üzerinden de e, özellikle e, kamuoyuyla paylaşılmasını önemseyen e, bir adımdı e, bizim açımızdan da mesaj alındı e, şimdi biraz arka planını dinleyelim evet. aslında geçen hafta da biz biraz e, öncesinden 24 Nisan özel sayısı türü bir e, agos hazırlamak istemiştik. Bu bağlamda mesela diasporadan temsilcilere sorular yönelttik. Biraz işin tarihine, biraz insani yönüne e, eğildik. Diyaspora'ya mesela 3T bu toprak tazminat tanıma talebi e, sizin için ne ifade ediyor sorusunu sormuştuk. Onlardan çeşitli cevaplar aldık. E, Amerika'dan, Fransa'dan, Ermenistan'dan da. E, ve bu bağlamda hükümetin tavrını da, 2015 öncesi tavrını da Öğrenmek istiyorduk çeşitli temaslarda bulunduk geçen hafta e, yetiştiremedik tam e, kimle konuşacağı kimin muhatap olacağı belli olmamıştı ama sonra e, Ömer Çelik'in e, adı e, bize verildi Ömer Çelik'le konuşursanız iyi olur dendi biz de e, talepte bulunduk bir röportaj gerçekleştirmek istediğimizi ifade ettik ve onlar da kabul ettiler önemsediler de gerçekten senin dediğin gibi. Ee, ve görünen o ki 2015'e doğru giderken Ömer Çelik'in hükümetin içinde e, bir bakan olarak ve aslında e, Başbakan Erdoğan'ın yakın çevresinden danışmanlarından biri olarak e, ki zaman zaman konuşmalarında e, Ömer Çelik'in yazdığı söyleniyor Başbakanın e, önemli bir rol alacağını ve neredeyse 2015 hükümetin 2015 politikasını şekillendirme görevinin bir anlamda veya bunun sözcülüğünün Ömer Çelik'e verildiği gibi bir kanaate. E, vardım ben en azından bu röportajı hem kabul etmeleri hem önemsemeleri hem de sonrasında takip etmeleri duyurulmasını da sağladılar gördüğüm kadarıyla Twitter hesabından vesaire e, bir şey söylüyor bize e, röportajın içeriine ve bizim sohbetimize gelirsek de e, yani bazı anlamlarda cesur e, son derece ön alıcı ön açıcı. Evet, özellikle zannederim oldum. bu itiatçı e, kemalist e, yapının e, ifşası ve eleştirilmesi evet. ve bu dönem bu dönem hükümetinin ondan aldığı mesafe ile ilgili noktada bir hayli e, cesur Evet orada son derece e, açık ve net bir tavır var sanırım kendi entelektüel birikimi ve kişisel tarihiyle de yakından ilgili İslami bir kökenden geliyor bir İslamcı e, hareketin içinden bir figür olarak Ömerçelik e, bugünlere geldi ve Ee, ve onun e, iddiaçlığa ve kemalizme, e, bu anlamda tek tipçi modernleşmeye, e, tek parti yönetimine dair çok sert eleştirileri var, çok net eleştirileri var. Ve e, bu Türkiye toplumunu şekillendirdiğini, e, tek bir kalıba dökmeye çalıştığını, bir toplum tasavvuru yaptığını ve bunu baskıyla gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu anlamda ulus devlet tartışmalarına şöyle bir katkıda bulundu. Ulus devlet bile değil Türkiye, devlet ulus oldu Yani devlet kendine bir ulus tasarladı ve bunu uygulamaya çalıştı ve e, hatta burada şöyle bir vurguda yapıyor. E, Türk milliyetçiliği, Türkçülük, e, ulusalcılık e, Türklerin geçmişinde geleneklerinde olmayan e, katı bir anlayış ve ırkçı, etnik bir anlayış gerçekleştirdi. Türk toplulukları tarihte... ...daha kozmopolit, başka halklarla ilişkiye daha açık, yan yana yaşamaya daha açık halklardı. Hatta bunun ifadesi olarak da sadece Göktürkler devlet adında Türk adını kullandılar... ...diğer hiçbir Türk topluluğu Türk adına bu kadar vurgu yapmadı Türkiye'den başka gibi bir parantez de açtı. Ve tarihte de en güçlü olduğu zamanlar Türk toplulukların daha kozmopolit oldukları... ...diğer halklara karşı daha müsamahkar ve onlarla yaşamaya daha açık oldukları zamandır dedi... Devletin iktidarını sürdürmek için, devlet elitlerinin iktidarını sürdürmek için bu Türkçülük vurgusunu bu kadar güçlü bir şekilde yaptığını ve bunun da birçok halk açısından ya da birçok halk kesimi açısından trajedilerle sonuçlandığını anlattı. Bence son derece bariz bir eleştirel tarih okuması yaparak. Evet. İş yalnız 1915'e gelindiğinde bir e, mukatele karşılıklı e, katliamlar e, vurgusu e, otorite boşluğundan e, doğan dönemin her tür savrulmasıyla her topluluğun bedelini ödediği e, bir e, yorum görüyoruz. E, bir de bir e, soykırım lobisi denilen e, bir tanımı var. Bakanın ve soykırım lobisini de bu iddiaçı zihniyetle bir tutarak onların kendi aralarında hesaplaştığını oysa önemli olanın helalleşme dediğini söylüyor. Helalleşmenin özürden daha büyük bir mesele olduğu mesajını da bir hayli vurguluyor. Evet yani biraz önceki bariz, net, keskin dediğim şeylerin zıttını bu dediğin noktalarda sergiledi tavır olarak. Burada da muğlaklıklar ve iç içe geçmişlikler biraz zevairi kurtarma çabası görüyoruz. Yani önceki eleştiriyi bu kadar net yapan birinin normal olarak mantıki silsile olarak takip ettiğinde 1915'i ve Anadolu Hristiyanlarının başına gelenleri de belli şekillerde tanımlaması gerekiyor. Burada illa soykırım olarak tanımlanmalı anlamında söylemiyorum ama mukatele vurgusunu yapmak bu işi çok hafifseyen. Ve bir ortak acı vurgusu da yapıyor. İşte dediğin gibi bütün halklar trajediler yaşadı. Bu ortak acımızdır vurgusu yapıyor. Hani orada biraz sulandırma sulandırmaya yönelen bir tavır olduğunu görüyoruz. İşin acı tarafı yani entelektüel olarak zor olan tarafı, kabullenmesi zor olan tarafı bu mukatelenin tam da Ömer Çelik'in eleştirdiği, E, i̇ttihatçı zihniyetin Ürettiği bir kavram olması hı hı. E, Kavramı ilk kez kullanan yanılmıyorsam 1918 ya da 19'da Ziya Gökalp Yani İttihat Telakki'nin idoloğu Kendisi aslında bir Kürt kökenli olmasına Diyarbakırlı olmasına rağmen Türkçülük idolojisinin kurucularından biri olan Ziya Gö Gökalp Yani Ömerçilik söz 1915'e geldiğinde e, Mukatele kavramını İttihatçıların kullandığı kavramı e, Tercih ediyor Burada tekrar vurgulamak istiyorum Benim için en azından şahsen İlla soykırım diye tanımlanması gerekmiyor ama mukatele de bu işi çok fazla e, hafifseyen e, ve tarihsel gerçeğe aykırı olan e, bir kavram. Mukatele denilebilecek bazı çarpışmalar mutlaka e, yaşandı özellikle 1916-17-18 e, tarihlerinde ama 1915'i mukateleye indirgemek pek kabul edilebilir bir tavır değil. E, şunu söylemek isterim. Diasporaya şöyle bir çağrısı var ayırmaya çalışıyor hı hı. şu anlamda hani Türkiye'de genel olarak öcüleştirilen şeytanlaştırılan bir diaspora var Ömerçilik buna karşı mesafeli bu da olumlu bir şey aslında ile daha çok konuşmamız lazım dedi biz de hani biraz pozitif bir vurguyla onu başla çıkardık Diyaspora içinde konuşmaya zemin hazırlamaya çalışıyor ve dolayısıyla o sert soykırma yapılan vurguyu biraz hafifletmesi lazım mesajı veriyor Ömer Çelik cümleleriyle. Öyle olursa biz de zaten bir genel hesaplaşma tarihle yüzleşme çabası içerisindeyiz ve bu bir yerden sonra 1915'e doğru da gidebilir gibi bir açık kapı bırakıyor birebir böyle söylemese de. Ama orada yine senin dediğin gibi soykırım lobisi vurgusunu bu kadar güçlü yapması yani neredeyse soykırma yapılan her vurgunun sanki arkasında büyük sanayi, büyük para, büyük lobi faaliyetleri olan bir şeymiş gibi ortaya konması, bir adalet talebi olduğunun görmezden gelinmesi... Aslında bütün Ermenilerin neticede soykırımın tanınması isteğini, dillendirmesini bir anlamda ötekileştiren, marjinalleştiren bir tavır içine giriyor. O soykırım lobisine yapılan vurgu gerçekten işi biraz zora sokuyor. Yani bana en azından şunu düşündürdü. Evet Diyasporayla konuşalım ama hani soykırım lobisine siz bu kadar vurgu yaparsanız Diyasporayla nasıl konuşacaksınız gibi sonradan düşündüğümde en azından. Hı hı. Röportajın metnini gördüğümde bende uyandırdığı duygu buydu.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 Zannederim senin biraz o dönün çağrısının arkasına dair somut adımları dinlemeye, bizim de bunu bir miktar gündemleştirmeye ihtiyacımız vardı. O kısmı karşılandı mı sende? Onun da tam karşılandığını söyleyemeyiz. Ben somut adım sordukça şu, şu cevabı aldım. Birkaç kere çünkü birkaç farklı soruda dile getirmeye çalıştım. Her seferinde önce biz zaten Bugüne kadar yaptıklarımızla gayrimüslim cemaatleri tanıdığımız haklarla bu işin güvencesiyiz. Bu hükümetin üstelik kendisi de kapatma davalarıyla çeşitli baskılara, darbe girişimlerine maruz kalmış bu hükümetin bunları atıyor olması başlı başına bir güvencedir dedi. Sonra da genel olarak bu tarihle yüzleşme çabalarının artmasını bir zihniyet değişimi zihniyet sıçraması olarak değerlendirip bunu da bir güvence olarak görmek lazım. Pratik adımlar ancak e, siyasi koşullara genel iklime bağlı olarak atılır dedi. Yani <gülüyor> özür dilerim, belli bir planları projeleri, programları bu anlamda yani gayrimüslimlerin Türkiye dönüşüyle ilgili somut adımları yok ol olmadığı izlenimine e, ben sahibim şu anda. Ama anladığım kadarıyla da bu konuda da açıklar ve karşılarına imkan çıktığında talep olduğunda, ihtiyaç olduğunda e, ona göre çözümler üreterek Elbette ki burada her zaman iç kamuoyunun, milliyetçi kamuoyunun, muhafazakar kamuoyunun ne diyeceğini de hesaba katarak hareket etmek gibi bir genel stratejileri ve taktikleri var. Dolayısıyla iş gidip gelip bahsi geçen e, o siyasi iklimin e, olumlu yönde oluşturulması noktasına gelecek. Orada da herhalde e, söylemlerin, söylemleri de destekleyen eylemlerin bir hayli ağırlığı olacak. Çünkü e, bu derece somut acılar yaşayarak e, ülkelerini terk etmek durumunda kalmış olan insanların e, hayli muğlak ifadeler içeren e, o zihniyet sıçramaları denen soyutlamaları üzerinden adım atamayacağı da Kesin yani o bir karşılıklı yani illa bir mukatele varsa bu sefer o karşılıklı güven tesisi olarak karşımıza çıkıyor sanki. Evet e, genel anlamda benim bakışımda da e, senin de söylemeye çalıştığın gibi demokratikleşme bu ülkenin de gerçekten demokratikleşmesi bu anlamda Kürt sorununun tabii ki şiddetsiz bir şekilde barışçı bir şekilde çözümü çok önemli ama hani her şeyi de bu kadar öteleyerek gitmek e, ne anlama geliyor? Çünkü demokratikleşmede eninde sonunda attığınız adımlarla mümkün. İşte o adımları atarak demokratikleşirsek insanlar o güvenceye sahip olacaklar. Benim genel izlenimim ve genel hissiyatım bu röportajdan sonra eleştirel olmak ama yok saymamak hükümetin bu anlamda açtığı kapıları. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İkircikliler, çekinikler, gayrimüslimler söz konusu olduğunda risk almaktan genelde kaçınıyorlar ama... Hani Bu mesele bu röportaja gelen milliyetçi tepkileri gördüğüm zaman hani Ömer Çelik'i suçlayan bu kadarıyla bile hı hı. bu kadar söylediğine e, bile e, tahammül edemeyen kesimlerin olduğunu gördüğümde e, eninde sonunda o denge çabasının anlaşılır olduğunda hesaba katmak lazım. E, Eleştirel olmak, talepkar olmak ama... Tümden yok saymamak ve yakından izlemek bir diyalog kapısında her zaman açık tutmak gerektiği düşünüyorum. O diyalog kapısı da e, Agos'un üzerinden hep e, açık olacaktır. Yeter ki e, daha güzel e, zamanlara vardırsın hepimizi. E, bütün Türkiyeliler olarak. Bir ben, şarkıyla ben, devam edelim. Ben mi, mi edin? Edin? Ben galiba hadi, Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani evet, bu, mukatele diye adlandırılan... E, 1915 ile e, ilgili bir şarkı. E, sürpriz bir isim değil tabii ki 1915 konuşulduğunda kendisi de ailesi de 1915'in doğrudan mağduru olmuş bir isimden e, Charles Aznavur'dan gelecek. E, Fransızcasını sen söyle şarkının, ben bilmiyorum çünkü. Elson Tombe. Yani düştüler. E, Aznavur yan Charles Aznavur, Şahnur Vaginak Aznavur 1924'te ahıl kellekli bir baba ile ada pazarlı bir annenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. Küçük kumpanyalarda şarkı söyleyerek başladığı müzik kariyerinde özellikle Edith Piaf'la birlikte Amerika ve Avrupa'da verdiği konserlerle hızla yükseldi ve dünyaca ünlü bir şarkıcı haline geldi. Yüzlerce beste yaptı, pek çok filmde rol aldı. Soykırım'da Ölenlerin Anısına 1975'te George Garvarez ile birlikte yaptığı bu şarkı tekrar hatırlıyorum, an hatırlatıyorum anlamı düştüler. Daha sonra yapılan İngilizce, Almanca ve Rusça versiyonlarıyla birlikte diasporanın ve Ermenistan'ın ortak müzikal hafızasına kazındı. <gülüyor> Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, et massacrés, les yeux ouverts des fois, ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église où le pain En troupeau de désert qui tu man t'en corde Terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu, nul n'éleve à la voix dans un monde forique, tandis que courissait un peuple dans son sang, leur a peu le jazz et sa musique Les plaintes des trompettes Couvraient les cris d'enfants Ils sont tombés pudiquement, sans bruit Par milliers, par millions Sans que le monde bouge Devenant qu'un instant Minuscule fleur rouge Couvert par un vent de sol Et puis d'oubli Ils sont tombés Les yeux pleins de soleil Comme un oiseau qui vole. Une balle fracasse Pour mourir n'importe où Et sans laisser de trace, ignorés et oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant d'un génie que leurs enfants pourraient continuer leur enfance. Qu'un jour ils fouleraient les terres d'espérance. Des pays ouverts hommes aux mains Tendues Moi je suis de ce peuple Qui dort sans Ses qui a choisi de mourir Sans abdiquer Sa foi Qui n'a jamais baissé La tête Sous l'injure Qui survit malgré tout Et qui ne se Plaint pas Hier soir pour entrer dans la nuit éternelle des temps au bout de leur courage la mort les a frappés sans le puisqu'ils étaient fortis des enfants d'aimés Açık Radyo'nun yayınını yaptığımız binanın iki adım gerisinde depoda bir Ermeni ailenin yetik geçmişine tanıklıklar dildileyen kardeşlerin objektifinden başlıklı bir sergi açıldı. 1872-1923 dönemlerini kapsıyor ve bir torunun aslında kendi aile arşivini açarak kendi aile hikayesinin üzerinden Anadolu'nun e, yitirdiklerine dair sadece Ermenilerin değil, e, Ermeniler üzerinden Anadolu'nun yitirdiklerine dair e, belgelettiği e, bir sergi. Serginin metinlerini anlaturay, tasarımını ise Kirkor Saakoğlu e, hazırladı. E, torun Armen Marsupyan e, bu hafta orta sayfamızın konuydu. Evet ben serginin açılışında bulunma şansına sahip oldum, fotoğrafları gördüm. Agos'un orta sayfasında da çok sayıda fotoğrafa yer vermeye çalıştık. Barış Yıldırım, Armen Marsupyan'la Dildilyanların torunuyla konuştu. Bu sergiyi yaratan ekibin içinde kendisi aynı zamanda Marsupyan. Ayrıca Marsupyan'la iki yıl önce şu vesileyle tanışmıştık. Kendisi bir araştırmacı ve 1915'te Ermenileri kurtaran Türkler, Kürtler, Müslümanlar üzerine de Çalışmalar yapıyor Ranting Vakfı'nın da bu alanda çalışmalar yürütenlere Bir teşvik ödülü var O ödülü kazanmıştı iki yıl önce ilk kez Türkiye'ye o vesileyle gelmişti Bu de aslında o ziyaretin O tanışmanın bir ürünü denilebilir 10 yıl önce olsaydı asla böyle bir sergiyi hayal edemezdim dedi açılış konuşmasında. Yani Türkiye'de bu konuyu konuşmak üzere bir zemin açıldığını ve bunun da görüldüğünü Diyaspora tarafından bu topraklara ait olan insanların yaşadıklarını, başlarını, gelini bu topraklarda yaşamaya devam eden insanlara bir anlatma çabası olarak değerlendirebiliriz bu sergiyi. Dildilyanlar... Onlarca yıl fotoğrafçılıkla uğraşmışlar. Anadolu'da fotoğrafçılık genelde gayrimüslimlerin üstlendiği bir çaba olmuş. Kendisine barış sorduğunda... E, neden gayrimüslimler özellikle bu alanda çalışmışlar diye iki sebep zikrediyor. Bir, e, kimya özellikle eczacılık alanına e, gayrimüslimler daha yakındı. O toplumsal iş bölümünde eczacılıkta önemli rol, rol oynamışlardı ve fotoğrafçılığın gerektirdiği kimyasallar eczacıların elinde olduğu için böyle bir geçişkenlik kolay olmuş muhtemelen diyor. İkincisi de İslam'daki e, bu resim, fotoğraf, ikon. E, yasağının e, genel olarak Müslüman nüfusta fotoğrafa karşı başlangıçta bir ön yargı e, yaratmış olması. E, dolayısıyla diyor gayrimüslimler özellikle Rumlar ve Ermeniler girdiler bu alana. Gerçekten Anadolu'da açılan ilk fotoğrafhanelere, ilk fotoğraf stüdyolarına baktığımızda sadece Merzifon'da değil, sadece Dildilyanlarla değil pek çok kentte Ermenilerin ve Rumların önemli bir rol oynadığını görüyoruz. E, tabii e, bu Anadolu'daki ilk fotoğraf stüdyosunu açan e, Tolak ve Aram Dildiliyan kardeşlerin hikayesiyle beraber özellikle Merzifon Anadolu Koleji üzerinden e, bir bölgenin bugün e, bizim için e, tahayyül etmesi e, güç e, geçmişi e, karşımızda bir geçmişin kırılması, unutturulması, izinin kalmaması bir yana o geçmiş izin verilse ve hayat olarak devam etse bugün Merzifon ve bugün Anadolu'nun nereye dönüşebileceğini anımsatması açısından da tabii çok ibretlik bir çizergi. Evet, Merzifon Anadolu Koleji ya da Anatolia College İngilizce adıyla 1880'lerden itibaren faaliyette olan bir okul Amerikalı misyonerlerin Anadolu'nun pek çok yerinde açtığı Ee, okullara benzer, kolejlere benzer e, bir okul. E, ilk aslında onların ilk adımı da Osmanlı İmparatorluğu'na e, Robert Kolej'le olmuştu ki Robert Kolej'in de bu yıl 150. yıl dönümünü, kuruluş yıl dönümünü e, kutluyoruz. Fotoğraflara baktığımızda orada gerçekten bir Princeton havası ya da Amerika'daki bir <gülüyor> üniversite Şakalı havası bir e, yaratılmış durumda. Hani oranın Anadolu olduğuna bugünden baktığımızda inanmak gerçekten zor. E, çok e, farklı bir e, Manzara karşısındayız ve e, somut bilgilerle de e, kolejin sahip olduğu kütüphane, kolejin kimya laboratuvarında kaç bin tane e, eski eser olduğu vesaire gibi bilgilerle de süslendiğinde Fransızca, çok inanılmaz bir durum Türkçe, çıkıyor. Fransızca, Türkçe, Yunanca okutuluyormuş. Fen bilimlerinin yanı sıra Ermeni ve Yunan mitolojisi, astronomi, felsefe, psikoloji, uluslararası ekonomi, politik, Hristiyanlık tarihi ve felsefesi bir de hukuk. Evet, e, hep vurguladığımız gibi aslında bu, bu program tamamen 1915 programı oldu aslında. Biz istesek de istemesek de çok böyle planlamamıştık ama Agos'un içeriği biraz böyle getirdi. Belki de bizim biraz hissiyatımız. E, neticede ortaya çıkan şey şu, kaybolan elbette ki insanlar e, ama insanlarla birlikte bir hayatta e, her şeyiyle e, yok oldu. Kaybettiğimiz budur ve bunu sadece Ermeniler, sadece Rumlar sadece Süryaniler kaybetmedi hep beraber kaybettik ve bu konuyu konuşma çabası, bu konuyu ortaya koyma çabası da bunu hatırlamak, dolayısıyla bu kaybın hissedilmesini idrak edilmesini sağlamak gelecekte benzer acıların önüne geçmek yeniden biz olabilmek yeniden bir araya gelebilmek, yeniden bu topraklara ait olabilmek ve ait olmak isteyen insanlara dışlanmış olan insanlara bir şans daha verebilmek, onları Biraz olsun huzura kavuşturup yeniden bu topraklara ait kılabilmek çabası. Yoksa bölmek, düşmanlık, suçlamak, bir şeyleri bazı suçları Türklerin ya da Kürtlerin böyle kolektif kimliklerin üzerine atmak çabası değil. Sadece hatırlamak bir anlamda gelecekteki barışın da teminatı gibi geliyor en azından bizlere. Bu açıdan o zaman... E Geçmişi bugünle bir bağlayalım. Ee, yeni çıkmış e, Türkiye Ermeni toplumunun kültürel üretimi açısından da e, umut veren e, bir grup e, adı da Manidar Vomank Kimileri e, çalışmalarına geçen yıl Haziran ayında başladı. İlk konserinde pazartesi akşamı Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda verdi Vantak e, adlı şarkılarını e, sunacaklar bizlere. Grubun solisti e, Lara Nari'ne ait sözler, müzik de gruba ait ve şarkının dramaturjisini bozma pahasına grubun klavyecisi Sarı Usta'nın izniyle ikinci kısmını dinliyormuşuz. Altuğ Yılmaz öyle demiş. Müzik